başlayalım isterseniz İsmim Özge Gazeteciyim Fikriyatta kurulduğundan bu yana editörlük yapıyorum Bugün de inşallah yeni programımızın Bazı meselelerin e, ilk yayınını yapacağız Ben fazla uzatmadan hocamız Fatma Bayram hocamızı yayına davet etmek istiyorum Hayırlı hocam akşam. hoş geldiniz, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim Rezga Hanım, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Heyecanla beklediğimiz bir akşam oldu. Evet, ben de çok heyecanlandım. Bilmiyorum sebebini. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> konu, her ne <gülüyor> konu? Ee, Mecla. Evet. Bakalım, Allah mahcup etmesin. İnşallah hocam. Hocam sizin e, sohbetlerinizin girişinde bir ön konuşmanız oluyor. Ondan yapmayı çok istedim ama... Biraz e, vaktimiz kısıtlı olduğu için hemen konuya geçmek istiyorum. E, evet. Onun öncesinde e, şey sormak istiyorum. Fatma Bayram hocamız şu an ne yapıyor? E, emekli oldunuz. Evet. E, neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl geçiyor? Yeni evet. projeleriniz var mı? Kısaca sormak istiyorum. Evet. E, emekli oldum 30 seneden sonra Özge Hanımcığım. Evet. Fakat işte Allah nasıl denk getirdi? Bu pandemi sebebiyle dijital dünyadaki bu etkinlikler ve hani artık çok kolaylaştığı için bir mesela önceden bizi diyelim ki Afyon'a veya Mardin'e davet edecekleri zaman bu zor bir işti yani işte biletler ayarlanacak boş günler bulunacak vesaire salonlar ayarlanacak şimdi ise sadece işte şu anda yaptığımız gibi bir çağrı göndererek herkesle program yapabiliyorsunuz hiçbir salon gerekmiyor işte yolculuk gerekmiyor vesaire dolayısıyla bir de bilmiyorum hani biz bir şeyi böyle başlayınca çok çok mu yapıyoruz gerçekten çok fazla talep var ee, ben Haklı bir olduğum, talep hocam evet Bilmiyorum emekli olduğumu hiç anlayamadım Yani inanılmaz bir şekilde Çalışıyorum her gün en az iki tane Program var ee, Bu kadarını da çok Doğru bulmuyorum doğrusunu isterseniz Hani böyle çok çok çok çok devamlı Böyle aynı mesela işte Diyelim bir yerde zaman yönetimini anlatmışım, 5-6 yerde, evet. 10 yerde daha anlatmamı istiyorlar. Bana çok anlamlı gelmiyor çünkü YouTube'da var gidip izleyebilirsiniz diyorum. Neyse böyle bir yoğunluk içerisindeyiz. Onu bir kenara bırakırsak benim çok önemli iki kısa vadeli yani iki hayalim var. Birisi, biri hı hı. 30 sene önce hatta 40 sene önce yapmış olduğum hafızlığımı tekrarlamak. Buna başladım. Evet yıl bitmek üzere. Yani bir buçuk yıl, iki yıldır geçtik pardon. Ee, ve işte dörtte üçü bitti. İnşallah onu e, tamamını erdirmeyi düşünüyorum. Yani her gün ezber yapmaya çalışıyorum. Azar azar da olsa. Ve e, bu pandemi başından beri de online olarak vermeye çalışıyorum ezberlerimi hocamıza. E, onun dışında bir de yazıya ağırlık vermek istiyorum. İşte fikriyatta da evet, yazıyorum. Evet, evet. Yazılarınızdan evet. çok şey öğreniyoruz hocam. Kaleminize evet. sağlık. Estağfurullah. Yani biraz <gülüyor> temiz yazmak istiyorum mümkün olduğu kadar. <gülüyor> e, bunun için de bir eğitim alıyorum. İşte biraz böyle gayret ediyorum yani. E, işin e, sadece içeriğine değil şeklinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani cümlelerimizin temiz olması, fikirlerimizin Akıcı bir şekilde aktarılıyor olması, işte bir, yazı, bir yazıya başlayan kişinin 2-3 cümleden sonra bırakmak istememesi ve sonuna kadar evet. gidebileceği için ne yapmamız lazım? Çünkü onun da kendine göre bir kuralı var, e, riayet edilmesi gereken. O konuda biraz çalışıyorum. İşte e, mümkün olduğu kadar e, Türkçeyi iyi kullanan yazarları tekrar okumaya başladım. Yani böyle, böyle yazı, ezber. Ve konuşma. Ha bir hocam, de şunu, çok... şurası da çok önemli. Ben bunu bilhassa belirtiyorum çünkü çok uzak kaldı toplum bundan. Ben çok geniş bir ailede yaşıyorum. Evet. Yani 85 yaşında annem var. İşte 8 aylık torunum var. Gelinimiz, oğlumuz, annem hepimiz bir evde yaşıyoruz dolayısıyla dört nesil bir arada yani bu da tabi ekstra sorumluluklar demek e, çok güzel ama aynı zamanda meşgul bir hayat demek yani Bu e, evet. sorumlulukları da yerine getirmeye gayret ediyorum böyle <gülüyor> Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah hocam size e, kitap beraber. projeniz kitap projeniz var mı? devam edecek mi? vaizenin okumalarına bir ek gibi bir şey gelecek mi? Yani e, bugünlerde görüştük kaknüsten Seda hanımla e, üçüncü baskıyı yapmak istiyorlar. Çok güzel. mart ayı gibi işte ona biraz ilaveler yapılacak inşallah evet. başka başka kitap projeleriniz de var ama biraz yavaş gidiyor maalesef benden kaynaklanan sebeplerle. Ee, yani mesela Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkilerini tamamen hani bir taslak olarak, müsvedde olarak bütün notlarını hazırladım ama oturup yazmam gerekiyor. Bunun için de her şeye bir iki ay falan ara vermem gerekiyor ama öyle bir aralık henüz bulamadım. Yani böyle projeler var. Şu anda benim de çok hararetle beklediğim Esma-ül Hüsna var, Diyanet'te baskıda. İnşallah. İnşallah hocam. Ee, başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben direkt o zaman Hadi. konuma geçeyim. Ee, hocam malumunuz üzerine huzurlu bir yaşam başlığıyla konumuzu açtık. Ee, evet. Tabii ki bunun devamını getirebilmek için önce huzur kavramını açıklamamız lazım. Ee, ben Fatma Bayram hocamıza göre huzur nedir onu sormak istiyorum. Evet. Yani çok tabii geniş bir kavram. Evet. Kime göre? hani Ben daha çok bireysel açıdan bakmayı düşündüm bu programda. Hı hı. Mesela toplumsal huzur bambaşka bir şey. Ama bireysel huzur daha öznel, daha kişiye mahsus. Onu da şöyle düşündüm Özge Hanımcığım. Endişeli ve üzgün, yani gelecek kaygısı taşımayan, geçmişe dair büyük üzüntüleri bugüne taşım aktarmayan, işte korkularından ve paniklerinden mümkün olduğu kadar arınmış olma hali. Bana göre öyle. Yani içinde e, kaygı, hüzün, yani yoğun bir hüzün ve e, panik ve korku hali olmama. Tam böyle suda balık gibi olma hali yani. Her şeyin Peki dört hocam. dörtlük olmayabilir. Evet. Her şeyin dört dörtlük olmayabilir. Fakat iç dünyanızın böyle olması. Huzur bu bence. Evet hocam. Peki e, bu iç dünyamızın huzurlu olma anlayışı. E, buraya erişmek için nasıl bir idrake sahip olmamız lazım? Neler düşünmemiz gerekiyor? Uh -huh. Yani tabii Müslümanca bir bakış açısıyla anlatmaya çalışacağım. E, ben de doğrusunu isterseniz e, böyle işte yabancı kaynaklarda okuduğumda ya da bir filmde karakterleri izlerken işte mesela bir karakter bana çok huzurlu görünüyor. <Gülüyor> ee, bir romanda mesela bir karakter çok daha huzurlu olabiliyor dolayısıyla e, çok çeşitli dünya görüşlerinin, çok çeşitli kültürlerin kendine göre bir huzur anlayışı var hepsinin e, hepsinden de öğreneceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum ama bu akşam burada ben hani e, İslam açısından bizim dinimiz evet. açısından ve içinde bulunduğumuz toplumun e, kültürü bize e, dayat, dayattığı demeyelim Hani bizim e, yaşam tarzımızla ilgili değerlerimiz açısından bakmaya çalışacağım <gülüyor> yani nasıl bir insan olursak huzurlu oluruz diyorsunuz evet e, şimdi e, acizhane kanaatim ben e, her insanın e, doğuştan bir defa huzurlu olacak şekilde hazırlandığını düşünüyorum yani biz dünyaya gelirken e, huzurlu olmaya elverişli bir yapıda geliyoruz. E, elbette farklı farklı karakterlerimiz var. Mesela işte kimimiz içe dönük dünyaya geliyoruz ağırlıklı olarak. Kimimiz e, daha şen şakrak, daha dışa dönük, daha sosyal, daha girişimci e, olabiliyoruz. E, ama bu karakter farklarının hepsinin de e, iç dünyasında kendi e, yapısına uygun bir huzuru başarabilecek Potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum ben. Yalnız sonradan işte ne oluyorsa, Özge Hanımcığım, büyük ölçüde çok küçük yaşlarda biraz evet. kaygı yüklenmeye başlıyoruz. Biraz toplumsal baskı evet. yüklenmeye başlıyoruz. İşte insanlar ne der zihnimizde mesela doğan bir çocukta insanlar ne der diye bir kaygı yok ama... 6 7 yaşlarında itibaren çok ciddi bir şekilde insanlar ne der diye bir düşünmeye başlıyoruz. Ee, i̇çinde yaşadığımız işte ailenin e, ilişki biçimleri çatışmaları nasıl çözümledikleri İşte annenin mesela ben şimdi bakıyorum torunlarım var şu anda ee, ki tabii kendim de üç tane çocuk büyüttüm ama hani insan kendisi büyütürken çok daha böyle meşgul oluyor onları gözlemleme şansı çok fazla olmuyor şimdi torunlarıma bakıyorum diyelim ki bebek düşüyor bir yerini vuruyor Annesinin yüzüne bakıyor. Eğer annesi kaygılı bir şekilde ay ne oldu falan diyorsa ağlamaya başlıyor. Yani ne hissetmesi gerektiğini bile oradan alıyor. Dolayısıyla bunun hani pedagojik, psikolojik tarafları var. Haddim olmayan o Hı -hı. alanlara gideyim. Ama diyelim ki biz bir şekilde <gülüyor> çeşitli işte karakter eğilimleriyle dünyaya geldik. Ve bir aile içerisinde yaşadığımız küçük topluluk içerisinde bize bir hayat tarzı Öğretildi, hayatı yorumlama tarzı öğretildi. İşte kaygının mesela kaygılı anneden geçtiğini işte bugün söylüyorlar, evet, psikologlar. Oralara girmiyorum, beni aşıyor. Ve sonuçta yetişkin bir insan olduk. Şimdi bununla nasıl baş edeceğiz? Nasıl huzuru yakalayacağız yani? Evet. Tekrar o yaratılıştaki saf halimize, o böyle dünyaya geldiğimizdeki hani barış dolu, huzur dolu halimize nasıl dönebiliriz tekrar? Ee, bana sorarsanız burada vahyin rehberliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, efendimizin e, hayat tarzının ve yaşadığı olaylar karşısındaki bütün peygamber kıssalarını sadece peygamber efendimizin hayatının değil, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün peygamber kıssalarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Yakup'un yerinde olsaydık biz ne yapardık mesela? Nasıl evet, karar evet. olur? Nasıl panik olurdu? nasıl aklımızı yitirirdik yani ya da ne bileyim ne yapardık dünyanın altını üstüne mi getirirdik evdeki çoluk çocuğu bırakıp o kayıp çocuğu aramaya mı giderdik yani böyle hikayeler var biliyorsunuz ee, bir çocuğunun peşinden yani bütün hayatını tüketen diğer ailenin kalanını tüketen e, örnekler var. Dolayısıyla Yusuf'un yerinde olsaydık ne yapardık? İşte bunun yerinde olsak, Musa'nın yerinde olsak, yani her birini tekrar, teker teker düşündüğünüzde çok müthiş örnekler var. E, dolayısıyla bize hani e, çocukluğumuzdan veya kalıtsal olarak yüklenmiş olan bazı kaygıları e, veya toplumun e, bizden beklentilerini karşılayamayışımızdan doğan e, bazı panik hallerine ya da endişeli kalp <Gülüyor> hallerimizi. E, kendimizle barışmak yoluyla bunun için belki destek almamız da gerekebilir bir miktar. Ben bunu da çok e, sağlıklı buluyorum. Çok önemli buluyorum. Hı -hı. E, daha kısa yoldan mesafe alınacağını düşünüyorum. Destek alarak bu işi. Yani kendimizi tanımak ve kendimizle o bütün özelliklerimizle karışmak evet. e, ve e, daha huzurlu bir bir e, Kişiye doğru evrilebilmek için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte çok klişe gibi gelebilir herkese ama mesela e, Efendimiz'in bir duası beni müthiş etkilemiştir bu konuda. Belki biraz sonra daha detaylı konuşuruz. Efendimiz e, bir Siyar kitabında okuduğuma göre Hayber'in Feti'ne giderken yol boyunca bir dua okumuş. Yani çok okumuş o duayı. E, diyor ki orada Allahümme inni a'ubu bike minel hemni vel hazen Allah'ım gelecek için kaygılanmaktan, geçmiş için üzülmekten sana sığınırım diyor. Uzunca bir duadır o. İşte acizlikten, hmm. tekmellikten, korkaklıktan, işte insanların kahrına uğramaktan, yani böyle ezilmekten insanlar tarafından, borca batmaktan sana sığınırım diye uzunca bir dua. Ama ilk cümlesi bu. Gelecek için hem ve hazenden sana sığınırım diyor. Yani anlıyoruz ki onda da bu duygular var. Yani hmm. ne olacak, Hayberi, Hayber'i kuşatmaya gidiyor, nasıl yapacak, nasıl olacak muhtemelen yani böyle bir açıklama yok da onu anlamaya çalışıyorum yani. E, geçmişten beri yaşadıklarını düşünün yani ben hep hanımlara da söylüyorum biz üzülmeyi çok seviyoruz yani üzgün olmayı çok seviyoruz. Diyorum ki yani Efendimiz'in yerine koyun kendinizi altı tane çocuğunu kendisi defnetti. Altı tane çocuğunu kendisi defnetti. Yani başka hiçbir üzüntüsü olmasın. Sadece bu bile evet. hayatını bloke etmeye ve majör depresyonlara girmeye <gülüyor> bir daha hiç yüzünün gülmemesine yetebilir yani bu. Dolayısıyla evet. ıı, üzüntü ve kaygıdan kurtulmak için biraz mütevekkil, gelecek hakkında mütevekkil, geçmiş hakkında da olanda hayır vardır düşüncesi. Mesela bunlar bizim hep kültür kodlarımızın içine işlemiş. Ee, bu sözler efendim e, Allah'a havale etmek geleceği, geçmişi de olanda hayır vardır diye düşünmek ee, bizi biraz daha huzurlu kılabilir diye düşünüyorum ama çok kolay değil yani eğer çok, çok kolay mi? çok kolay değil yani böyle masa başında söylendiği kadar kolay bir şey değil ee, iç dünyamızdaki büyük fırtınaları e, aşmak için e, bazen profesyonel yardım gerekebilir bu kadar söyleyeyim bu konuda. Evet ağzınıza sağlık hocam. Aslında e, diğer sorum kendi özümüzü iyi tanımanın e, huzura giden yoldaki e, sürecini soracaktım size. Evet. Onu da birazcık açıkladınız. E, peki kendi özümüzü iyi tanımaya giden yolda biz e, bunu nasıl idrakine varabiliriz? Bu yolda neler düşünmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor? Kısaca Çok bundan değil, bahsedeceğim. Çok güzel bir <gülüyor> yer. Soru çok iyi oldu yani bir önceki soruyla çok bağlantılı ve açmama fırsat verecek. O bakımdan da güzel oldu. Şimdi kendi özümüz deyince ne anlayacağız buradan? Evet. Benim anladım mesela hani kendimizi tanımak demiyorsunuz, kendi özümüzü tanımak diyorsunuz. Bu Burada bir fark var, aynı şey evet. değil eğer kendimizi tanımak deseydik kendimizin farkına varmak deseydik yani şu andaki halimizi tanımak, bilmek, işte karakterimizi tanımak, alışkanlıklarımızı tanımak zihniyetimizi kendi zihniyetimizi tanımak diyebilirdik ama özümüzü tanımak çok daha derin bakmayı gerektiriyor ve insanın nasıl yaratıldığına ve benim o insanlık alemi içerisinde nasıl bir farkla bu dünyaya geldiğime. Çünkü her insan özeldir. Yani her insan tek nüsadır. Bir daha tekrar etmeyecek. Bugüne kadar gelmedi ve bundan sonra da gelmeyecek. Bir insanlığın genel karakteristik özellikleri var, yani bütün insanlarda bulunan ortak özellikler. Kur'an-ı Kerim bunu çok detaylı bir şekilde anlatır, hadisler çok detaylı bir şekilde anlatır. İşte insan acelecidir, sabırsızdır, nankördür, ama Allah onu çok ikram etmiştir. Veladat keram ne abeni Ademe, biz Adem çok Tekrim ettik, çok şerefli bir konuma getirdik diyor. Ee, ama buna rağmen işte o Rabbini inkar eder, acelecidir, bu dünyada hemen ulaşmak ister hedeflerine, öbür dünyayı düşünemez vesaire. Bunlar insanoğlunun genel karakteristik özellikleri. Hı -hı. Ama bir de bu insanoğlunun içinde ben varım yani Fatma var, Özge var ve biz dünyaya gelirken bir özle dünyaya geldik ve bu sadece bize has. Yani sadece bana has. Bunu nasıl tanıyacağım? Buna e, Arapçası çok hoştur bunun. Mahluka leh deniyor. Yani sen niçin yaratıldın? Özge niçin yaratıldı? Fatma niçin yaratıldı? Bunu nasıl bulacağız? Eğer biz biz bir prospektüsle de olsaydık bunu çok kolay bulabilirdik. <gülüyor> bile gerek yoktu. Zaten orada yazıyor olacaktı. Ama öyle bir prospektüsle doğmadık ve bunun yani mafulik aleyhimizi niçin yaratıldığımızı bulmanın huzurla da çok yakından ilgisi var Özge Neden? Çünkü eğer e, yaratıldığımız şeye uygun bir hayat sürmüyorsak hep bir uyumsuzluk, hep bir gerginlik, hep bir tatminsizlik, evet. yetersizlik, arayış, yani her e, anlamsız anksiyeteler, kaygılar içerisinde. Memnuniyetsizlik ulaşıyor. hocam. Yani her şeye ulaşmış olduğu halde hep bir yine bir şey eksik duygusu evet. içerisinde insanın. Tabii bunun temelinde hani e, benim acizane kanaatim yani bugüne kadar bütün okuduklarımdan çıkardığım netice ve gözlemlerimden çıkardığım netice e, yaptığımız her şeyi çok sıradan gelebilir ama çok zor bir şeydir bu yani. Hani çok duyulduğu için, çok konuşulduğu için bazı şeyler değerini kaybediyor. Yani <gülüyor> insanlar düşünmeye ihtiyacı duymuyor. Ya yani, tamam gene aynı şeyi söylüyor diyorlar. Ama bunun üzerinde çok düşünün. Bakın ve yapmaya çalışın ne kadar zor olduğunu, basit olmadığını göreceksiniz. Yaptığınız her şeyi zihninizde, kalbinizde Allah ile bağlamanız gerekiyor. İlsak deniyor buna. Biz besmeleyi de bunun Hı -hı. için söylüyoruz bakın Bismillahirrahmanirrahim her işin başında bunu söylüyoruz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu cümlenin yüklemi yok Allah'ın adıyla ne yapıyoruz işte yiyorum içiyorum para kazanıyorum işte eve giriyorum evden çıkıyorum yani o anda yaptığımız her şeyi biz Allah'a bağlıyoruz bu sözle bunu gerçekten iç dünyamızla bağlayabiliyor muyuz yani işte giyinirken para harcarken ne bileyim bir insanla ilişkilerimizi yürütürken, bir şey yazarken, bir cevap verirken birine insanların konuşmalarına kulak verin. Yani gerçekten hiçbir aşkın bir boyutla hiçbir bağı olmayan bir hayat yaşıyoruz günümüzde. Giderek o aşkın bağla yani e, manevi, fizik ötesi, e, öteler dediğimiz hani eskiden bizimle e, hiçbir bağ kurmadan bir hayat yaşıyoruz. Bir defa burada çok yani özümüzden çok uzaklaşmış oluyoruz. Çünkü niye biz oradan geldik? Oradan geldiğimiz için hani Mes Mevlana Mesneviye öyle başlar. Efendim oradan geldiğimiz için hayat boyu oraya dönmeyi ar arıyoruz. Birincisi bu. İkinci bu genel yani bütün insanlar. Bir, şey. bir de bizim bireysel olarak bir yaratılış sebebimiz var. Onu nasıl bulacağız? Onu bulmadan huzurlu olabilir miyiz? Olamıyoruz işte. Mesela işte ne hmm. yapıyoruz? Diyelim ki çok hassas ruhlu, aslında sanatçı ruhlu, ne bileyim yani şair ruhlu, hani bunu olumlu anlamda söylüyorum. Bir insanı alıyoruz bankacı yapıyoruz. Çok şey olduğu için, popüler olduğu için. İşte aslında çocuk kitapları yazacak birini alıyoruz, işte mühendis yapıyoruz mesela. Neden? Çünkü o popüler ve orada çok işte hem prestij var hem para var vesaire düşüncesiyle. Ne oluyor? Hayatı boyunca tatmin olamıyor. Bu yüzden ne yapacağız peki? Yani biz mesleğimizi seçerken hayattaki meşgalelerimizin ne olacağına 20'li yaşlarda karar vermiş oluyoruz. 20'lerden bile önce yani. Üniversite sınavına girerken büyük ölçüde karar vermiş oluyoruz. Ne yapacağız? 30'a geldiğimizde bunun bize uygun olmadığını, bizim özümüzle bunun çatıştığını ve bu işin bize huzur vermediğini gördüğümüzde ne yapacağız? İşte orada herkesin, herkesten aynı cesareti bekleyemeyiz. Ama en azından ben yapılabilir bir şey söyleyeyim. En azından hobi olarak, hobileriniz, yani o profesyonel mesleğinizin dışında günde 1-2 saat de olsa, günde yarım saat de olsa ayırabileceğiniz ve sizin gerçekten kendinizi orada tam bir akış halinde hissettiğiniz, tam bir huzura kavuştuğunuz, bir meşgalemizin olması lazım. Bu ruh sağlığımız açısından da, huzurumuz açısından da çok çok önemli. Yani insan, işte Uğuz Atay mühendisti mesela bildiğim kadarıyla. İşte hmm. doktorlardan epey bir müzisyen çıkıyor mesela. <gülüyor> Müzikle çok evet. mutluyumlar. Dolayısıyla insanlar hani ma kale, niçin yaratıldığını bulma, bulması, bir de bunu hayatın erken yaşlarında bulması çok büyük bir avantaj. Bu, bu konuda da biraz e, öğretmenlere çok iş düştüğünü düşünüyorum. Ailedeki aklı başında insanlara, aile büyüklerine, daha tarafsız yoksa annelere kalsa hepimizin çocuğu Einstein yani. Daha tarafsız gözlem yapan aile büyüklerine, ya ailedeki dostlara çok iş düştüğünü düşünüyorum. Çocukları doğru yönlendirebilmek için. Kendimizde yaşımız kaç olursa olsun geç kalmış sayılmayız. Yani ben 40'ımdan sonra yazmaya başladım mesela. Seviyorum yazmayı. Daha da geliştirmek istiyorum. Geliştiriyorum. Yani insan ömrünün ne kadar olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla yapmak istediğiniz şey. Bunu bir psikoloğa sordum ben. Özge Hanımcığım bakın burada çok özel bir şey paylaşayım sizinle ee, çok tecrübeli bir psikolog hanıma dedim ki insan kendisinin ne için yaratıldığını nasıl bulabilir nasıl bulacak yani çünkü e, yetişkin olmuşsunuz artık artık böyle bir mecraya yerleşmiş hayatınız bir artık bir standart akışınız var bütün o nehre karşı nasıl yüzebiliriz yani ne yapacağız e, nasıl bulacağız bana çok önemli bir şey söyledi ve gerçekten buna hak verdim. Çünkü kendi hayatımda da onun örneklerini çok gördüm. Dedi ki insan, yani ma huli kale, o tabii öyle demedi de ben <gülüyor> böyle Ama yaratılış ne için yaratıldığı, insanın ne için yaratıldığı konusunda yapmak istediği şey içinde bir nehir gibi akar dedi. Yani o kadar güçlü bir istektir ki, o kadar güçlü bir eğilimdir ki çok araman gerekmez. Ve ikincisi onu yaparken vaktin nasıl geçtiğini anlamazsın dedi. Mesela ben bu konuda çok şanslı bir insanım. Ee, şansla açıklanamaz tabii bu. Hem Allah'ın ikramı hem de ailemizin yönlendirmesi ve bizim de seçimimiz. Yani ben kendimi bildim birini anlatıyorum. 2-3 yani. yaşından beri. Bütün evet. haklarım. Bütün hatıralarımda kendimi anlatırken, bir şeyler anlatırken görüyorum. Demek ki çok. vaizlik tam bana göreymiş. Yani hakikaten. <gülüyor> şimdi geriye çok küçük de. yaşlarda başlamışsınız, değil mi hocam? Ben kitabınızı okudum onu. Ha, çok evet. küçük yaşlarda e, kızları mesela etrafınıza toplayıp e, onlara bir şeyler anlatıyor muydunuz? Evet. E, yani oradan tanesini, başlamış aslında. Evet, bir tanesini söyleyeyim. Bence o şimdi geriye döndüğümde. Ne kadar güzel bir iş olduğunu görüyorum elhamdülillah. Evet. Ben ilahiyat fakültesine biraz geç gittim e, üniversiteye. İlahiyat fakültesine girdim. E, mahallemizden üniversiteye giden bildiğim başka bir kız yoktu. Yani tanıdığım komşularımızın kızları içerisinde ilk üniversiteye giden bendim. Ve benim o mahalledeki arkadaşlarımın çoğu, yani bir kısmı çoğu demeyeyim, e, ilkokul en fazla ortaokuldan sonra evde oturan, işte annelerine yardım eden, ev işi yapan, bildiğimiz yani bundan 40 sene öncesinin, 45 sene öncesinin e, mütevazi bir mahallesindeki genç kızlardı. E, ve ben hani okudukça, şimdi ben e, ilk önce Kur'an kursunu bitirdim, sonra imam bitirdim, işte hafızlık yaptım, sonra üniversiteye gittim. Giderek aramızdaki makas açılıyor mahalledeki arkadaşlarımızla. Onlara dedim ki, e, fakültenin birinci sınıfındayım eğer dedim cuma günleri öğleden sonra gelirseniz o hafta içinde okuduğum bütün dersleri size anlatırım dedim. Ve dört yıl boyunca Özge Hanım'cığım sadece çok zor olan kelam gibi, işte fıkıh usulü gibi birkaç ders hariç, yani felsefe gibi, İslam felsefe tarihi gibi birkaç ders hariç bunların ilgisini çok zor çekecek. Birkaç ders hariç hepsini bütün dersleri yani e, hadis usulünü işte siyer, İslam tarihi fıkıh, tefsir bütün dersleri ben hafta e, cuma günleri öğleden sonra o arkadaşlarıma anlattım e, yani e, sanırım bu, bu mesela çok huzur veren bir şey yani huzur biraz yorulmakla çabayla da ilgili özgürlendi yani, ben böyle oturacağım, herkes bana hizmet edecek ve ben huzur bulacağım yani bilmiyorum, yorulmadan emek sarf etmeden, bir idealiniz olmadan e, ha burada bir parantez açayım bu ideal çok gerçekçi olmalı mesela ben deseydim ki ben Nişantaşı'ndakilere anlatacağım oradakilere anlatmadıkça ben mutlu olmayacağım deseydim hiçbir zaman mutlu olmayacaktım. ama ben Hasanpaşa'dakilere yani yakınımdakilere anlatmayı tercih ettim ve müthiş huzur veren bir şey bugün iyi ki yapmışım dediğim şeylerden birisi yani Evet Böyle. Hocam, çok güzel gerçekten ee, o zaman şöyle devam edeyim ee, şimdi kendi özümüzü konuştuk Hı -hı. hocam peki kendi özümüze giden yolda e, ömür muhasebesi yapmanın yeri nedir e, yani ömür muhasebesi yaparken e, bunun bir adabı var mıdır neye dikkat etmek gerekir e, huzura açılan kapıda ömür muhasebesini nasıl yapabiliriz kısaca evet Vallahi çok önemli sorular. Bende ne cesaretle bunlara böyle tak tak hadi cevap verecekmişim gibi geçmişim buraya. Allah yardım tamam. etsin yani <gülüyor> yanlışı söyletmesin. Şimdi Siz hep konuşun hocam. <gülüyor> yani, şöyle, yani kendi anladığım kadarını anlatayım. Bunların her biri çok boyutlu ve pek çok e, ilim adamı tarafından ayrı ayrı ele alınması gereken sorular. Yani her birinin mesela bütün sorularınızın psikolojik boyutları var. Yani dolayısıyla onu bir psikologla e, oturup dinlemek yani hem de bilge bir psikologla bunları da konuşmak lazım. Hı -hı. E, efendim o zaman bizim sözlerimizin ne kadar yüzeysel olduğu da ortaya çıkar. Ama olsun e, konu anlaşılmalı, anlaşılması açısından. İnşallah öyle bir program da yaparız. Ben de izlerim yaparsınız. Hı -hı. Şimdi bu ömür muhasebesi yani bütün yaşantımızı muhasebe etmek bize huzur verir mi? Doğrusunu isterseniz vermeyeceğini düşünüyorum. Yani düşünün işte ben 60'a geliyorum, 60 yaşına yakınım, ee, oturacağım ömrümü muhasebe edeceğim. Allah bir sürü eksik, bir sürü şey yarım kalmış, bir sürü şeye hiç dokunulmamış, yapmam gereken işler yapılmamış. Bir sürü yanlış var, yanlış yapılmış, en vahimi de bu. Yani eksikten daha fena. Nasıl telafi edilecek? Nasıl düzeltilecek? O eksiler nasıl artılara çevrilecek? Dolayısıyla hani peki ne yapacağız? E, aptalca bir gönül rahatlığı için hiç mi muhasebe etmeyelim kendimize? Yani böyle deve kuşu gibi kafamızı gömelim ve hani her şey yolunda mı diyelim? E, biraz da insanlar seviyor bizi. Tamam işte harikayız. Öyle mi diyelim yani? E, ben, dolayısıyla ben Huzurun yani o e, nasıl diyelim e, iç dünyamızda böyle her şeyin yolunda olduğuna dair o kaygısız halin her zamanda hedef olduğunu düşünmüyorum. İdeal olduğunu düşünmüyorum. Orada bir hassas bir denge var yani. Hani böyle bir insan içine çıkamayacak kadar, iki lafı üst üste getiremeyecek kadar, kendisine olan bütün saygısını kaybedecek kadar bir iç huzursuzluğu yüzüne yansıyan bir o da kötü o da kötü o olmamalı ama böyle hani her şey yolunda harikayız yani bu da ben bunun da çok geliştiren bir yönü olmadığını düşünüyorum yani insanı geliştiren bir taraf biraz böyle hafif bir rahatsızlık iyidir. Yani işte İmam Gazali bak nereden nereye İmam Gazali der ki mesela efendimizin sünnetinde de öyle yatağının çok yumuşak olmasını istemiyor efendimiz mesela. İşte bir rivayete göre bir gün sabah kalkmış benim yatağıma ne yaptınız demiş. Demişler ki Ya Resulallah bir kat kilimli ikiye katladık demişler. Hani biraz daha rahat edin diye. O yüzden bu gece kalkamadım demiş. Yani insanın böyle hafif bir rahatsız olması hem fiziksel olarak mesela işte sınava girecek çocuklar için ne denir? Çok rahat olması da iyi değil. Çünkü çalışmaz. Ben harikayım yapacağım der. Ee, çok kaygılı olması da iyi değil. Hafif bir kaygı başarıyı daha garanti eden bir düzey. Dolayısıyla ben bu muhasebede de ben mesela sürekli muhasebe edip işte ben berbat bir insanım, benden adam olmaz, ben nasıl çıkıyorum da insanla mesela ben kendim için söylüyorum. Nasıl çıkıyorum huzura bir şeyler anlatıyorum, ben kendi günahlarıma bakayım ilk önce falan desem hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Ee, bazıları şöyle diyebilir, e, de hocam de öyle de ve çıkma hani diyebilir. Ben bunun İslami olduğunda düşünmüyorum. Yani Hazreti Ömer, yani bir insanın geçmişte işlediği bir hataya, bir günahına takılıp kalıp, onun o günahın huzursuzluğunu geleceğine de taşımasının çok nimizce murat edilen bir şey olduğunu düşünmüyor. Tevbe ederiz. Eğer bir kul hakkıysa helalleşiriz, helalleşmeye gayret ederiz. Efendim ve yolumuza devam ederiz. Yani günahlara takılıp kalmak, o muhasebeye takılıp kalmak da insanı nefsi levvamede bırakır. Oradan yukarıya çıkamaz insan. Ben hep Hazreti Ömer'i ve diğer sahabeyi bu konuda hatırlamaya çalışırım. Kendim de çünkü kendimin de çok pişmanlıklarım var. Allah'a çok şükür yüz kızartıcı bir suç veya ahlaki bir suç değil ama hani bazı şeyleri eksik yapmaktan kaynaklanan, pişmanlıklar. Ee, ama e, öyle olması gerekiyormuş deyip e, bugün ne yapabiliriz? Ona odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Hazreti Ömer'i düşünün yani. Cahiliye dönemindeki Ömer'i düşünün. Yaptıklarını düşünün. Hazreti Ömer'i Müslüman olduktan sonra vay ben o işi nasıl yaptım? Şunu nasıl yaptım? Bunu nasıl yaptım? diye oraya takılıp kalsa <gülüyor> yani hani Ömer olabilir mi? Onun için tevbe çok şahane bir e, tedavidir. Ee, ve orada tabii çok güçlü bir şekilde işte o bağ kurmak, çok güçlü bir şekilde o bağ kurmak. Yani siz samimi bir şekilde tevbe etmişsiniz, kabul edileceğini de bilirsiniz. Yani. Allah'ın hmm. duayı geri çevirmeyeceğini, hiçbir samimi tevbeyi geri çevirmeyeceğini, hangi günahı işlemiş olursak olalım, her zaman baştan başlama, temiz bir sayfa açma şansımız olduğunu dinimizin bize bunu öğrettiğini, Cenab-ı Hakk'ın bu konuda söz verdiğini e, bilmek ve o söze itimat etmek dolayısıyla önümüze bakmak durumundayız. Yani Ama muhasebe tabii ıslah için, tekamül için, gelişmek için, düştüğümüz yerden kalkmak için bunlar şart. Fakat büyük bir huzursuzluğa yol açmamalı. Evet hocam ağzınıza sağlık o zaman burada şöyle bir parantezi açmak istiyorum Hı -hı. E, kendimizle barışık olmak razı Hı -hı. olmak o zaman burada huzura giden süreçte en önemli şey anladığım kadarıyla evet. doğru mudur? Yani şöyle kendimizin değiştiremeyeceğimiz taraflarımızla barışık olmalıyız pekamız şu kadar yani bu kadar. İşte hayat şartlarımız buna el veriyor. Ben e, yani değiştirebileceklerimiz var, değiştiremeyeceklerimiz var. Çok klişe bir söz biliyorsunuz ama çok güzeldir yani. Değiştir ben onu biraz şey yaptım, akılda kalacak hale getirmeye çalıştım. Bir Hristiyan Aziz'in sözü. Diyor ki işte Tanrım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeylere dayanabilmek için metanet, ve bu ikisini birbirinden ayırt edebilmek için de feraset ver diyor ee, yani kendimizle barışık olmak kendi şartlarımı İşte ben mesela köylü bir aile dedim. tamam bununla barış yani Böyle şehirliymiş gibi yapmaya çalışmanın, işte çok asilmiş gibi yapmaya çalışmanın, gidip bit pazarından paşa dede tablosu alıp asmaya çalışmanın veya ne bileyim inkar etmeye, anneni babanı soyunu sopunu böyle biraz örtbas etmeye, gizlemeye çalışmanın bir anlamı yok yani. Ben köylü bir aileden, Benim annem babam okur yazar bile değildi. Temizlik işçisiydi ikisi de. Bunları bilmem, bunları kabullenmem ve anlatmamın çok anlatmaya da gerek yok da yani yeri geldiğinde e, cesurca söyleyebilmenin ben daha da öğretici olduğunu düşünüyorum. Yani kendinle barışık olmak, kendi yani nasıl diyelim e, sizin elinizde olmayan ilahi takdirle sizin için takdir edilmiş olan bütün özelliklerinizle barışık olmalısınız. Buna rıza hali deniyor. Buna ulaşamadığınızda zaten huzur sizin için mümkün değil yani. Ve böyle rıza haline hani böyle çok üst düzey olarak anlatılır bize. Ama çok imkansız değil. Bunu başarmak hepimiz için mümkün. Ee, Allah'tan razı olmak. Biliyorsunuz işte o Fecir suresinin sonunda bir ifade var. Ben bunu söylediğimde insanlar çok şaşırıyor. Orada herkes biliyor aslında orayı. Ee, nefsi mutmainneyi anlatırken orada Rabbimiz yeten mardıyye ediyor onlar Allah'tan razı, yani o nefsi mutmainne öyle bir makamdır ki, o Allah'tan razı, Allah da ondan razı. Bakın sıralamaya dikkat edin. Önce kul Allah'tan razı olacak. Allah'tan razı olmak diyor, kim söylüyor onu? İbni Kayy Melcevzi olması lazım. Diyor ki Allah'tan razı olmak iki sahadadır. Yani kul iki sahada Allah'tan razı olmadıkça rıza mertebesine ermiş olmaz. Birincisi Allah'ın onun için takdir ettiklerine razı olmak. Mesela cinsiyetimiz, milliyetimiz, doğduğumuz şehir, zaman. Yani 1500'lü yıllarda Fatih'te de olsaydık böyle mi olacaktık? Yani değil mi? Doğduğumuz yıl, işte ailemiz, bunların hepsi genetik kodlarımız. Bunların hepsi bize bırakılmadan bizim için seçildi. Bunlarla barışık olmamız gerekiyor. Rıza bu. Veya mesela siz yaşarken mesela pandemi. Şimdi bu pandemi yani biz e, tabii bunu insanlar yaptı ama hani Fatma mı yaptı? Fatma Bayram mı yaptı? Yani Özge mi yaptı? Anlatabiliyor muyum? Bizim dışımızda gelişen kürevi ıı, bir e, olay değil mi? Yani bütün dünyayı ilgilendiren bir olay. Kimileri bir dünya savaşına rastladı. Kimileri bütün dünyayı sarsan bir ekonomik krize rastladı hayatları. Bizim de pandemiye rastladı. Dolayısıyla bununla da barışık olmak yani. Hani o kaderle barışık olmak. E, ikincisi de diyorlar, e, inşallah doğru söylüyorumdur El Cevzi'nin. İkincisi de e, Allah'ın indirdiği vahiylerden razı olmak. Yani kitaptan razı olmak. Kitabın içindekilerden Kitabın içindeki ahkamdan, o hükümlerden razı olmak. Bu iki alanda razı olmadıkça kul Rabbinden razı olmuş olmaz. Kul bu iki alanda Rabbinden razı olduğunda özgecim günahlar işlemiş olabilir, hataları olabilir. Onun olacaktır da zaten. Adem'in hatasının anlatılması boşuna değildir yani. İlk insanın ilk hatası ben kendimi Hazreti Adem yerine koyuyorum bazen. Korkunç bir şey ya. Bir tane yanlış yapmışsınız. Bütün kitaplarda anlatılıyor. Kıyamete kadar bütün insanlar biliyor. Düşünsenize biz mesela bir hatamızın on kişi tarafından bile bilinmesinden ne kadar mahcup oluyoruz yani. Hazreti Adem'i düşünün. O niye anlatıldı? Peki settar olan Allah niye Adem'in o hatasını bize anlattı yani? Örtseydi ya bize diyor ki hata yapacaksınız yani insan olmanın <gülüyor> doğasında bu var hata yapacağız <gülüyor> telafi etmeye çalışacağız önümüze bakacağız ee, ve Rabbimizden razı olacağız yani işte en başta söylediğim suda balık gibi olmak böyle bir şey inşallah oluruz evet. inşallah hocam ee, ben şimdi isteklere gelmek istiyorum bir istekte veya bir temennide bulunurken hmm. e, neyi nasıl istememiz gerekiyor Hı. Mesela e, e, şükrü çıkarmadan aklımızdan e, bir dua ederken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu istek konusu çok önemli aslında hocam. Evet. Yani neyi nasıl istediğimizi bilirsek e, amacımızda doğru anlamış olacağımızı düşünüyorum. E, Valla çok güzel sorular tebrik ediyorum. E, ama ben huzur açısından cevaplayacağım olur mu? Çünkü çok ilişkiniz. Tabii ki. Dua, evet, dua ve istek konusu çok geniş bir konu. Sadece biz ana başlığımızı ilgilendirdiği kadarını söyleyeyim. Hı hı. Mesela ben Allah'tan dua, Allah'a dua ederken hiçbir sınır koymam. İnsanlara diyorum ki işte ben Rabbimden şunu istiyorum diyorum. Diyorlar ki hadi ya olacak bir şey iste falan diyorlar. Diyorum ki ya sizden istesem sizin kapasitenize göre isterim. Ama Allah'tan istiyorum yani. Hani çünkü bir de şu var, e, mesela diyelim ki uyduralım, yani ben dünyanın en büyük beş tane şehrinde birer tane ev istesem Allah'tan, uyduruyorum, böyle bir isteğim yok da, böyle bir şey istemiş olsam ve büyük ihtimalle Allah bunu bana vermeyecek. Çünkü benim çapım belli, vermeyecek ama o dua muhakkak kabul olacak biliyor musunuz? Yani Cenab-ı Hak hiçbir dua'yı reddetmez. Sadece yerini, zamanını ve şeklini kendisi karar verir. Yani burada vermez, öbür tarafta verir. Cennetin beş ayrı boyutundan, çünkü cennetin ben boyut-boyut, katman-katman olduğunu düşünüyorum muhtemelen. Efendim, beş ayrı boyutundan, yani birer tane köşküm olabilir mesela, <gülüyor> eğer böyle bir dua'ya devam eder. Bir defa yani dua daha hiçbir şeyi koyamadım ama şimdi huzurla ilgili kısmına geldim. Hı hı. Eğer isteklerimiz bizim boyutlarımızı çok aşan şeylerse oradan büyük huzursuzluklar doğuyor Özgeciğim. Yani hı hı. şimdi aramızda yaş farkından dolayı hemen hanımı kaldırdım gördünüz mü? B <gülüyor> büyükler bunu yapıyor yani size de Özge hanım demem lazım. Peki. Ee, yani ne na nasıl oluyor mesela işte adam memur ama sanki müdür gibi yaşamak istiyor. Harcamaları öyle, giyim kuşamı işte bizde bu çok, bu hata bizde çok işlenir. Yani o hayatın e, maddi yönü, o yaşama eşyalar, evler, arabalar, işte teknolojik aletler, telefonlar, bilmem neler. Bakıyorsunuz yani hizmet sektöründeki adamın elinde son model telefon var. O telefon yalan olmasın yani bir on bin lira falan galiba ama e, onu alabiliyor yani kaç ay çalış en az beş ay çalışması lazım o telefonu alabilmesi için yani bizde ispatli istekler bilhassa hep böyle boyutlarımızın çok üstünde işte o demin konuştuğumuz rıza ile de alakalı kendisiyle barışık olmadığı için kendisini e, sınırlarıyla birlikte toplumsal konumuyla birlikte kabul etmediği için hep böyle haddinin üstünde kredi kartı e, harcamaları biliyorsunuz bir aralar patır patır insanlar intihar ediyordu sonra sınırlama getirildi Allah'a çok şükür işte gelirinizin bilmem katından fazla kart e, limitiniz olamayacak falan diye kurallar kondu da yani son belki intihar haberleri verilmiyordur, o yüzden belki duymuyoruzdur. Hala bile yüksek harcamalardan dolayı intihar eden, çünkü çıkmaza giren insanlar var. Yani e, maddi isteklerimiz de böyle olduğu gibi, ben e, manevi demeyeyim de entelektüel, zihni isteklerimiz için de böyle buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela şimdi işte 2021 geliyor, herkes yeni planlar yapıyor kendince. Hmm. Diyelim ki ben desem ki 2021'de uyduralım ne olsun İspanyolca ve Çince öğreneceğim desem. Bunu istiyorum. 2021'de bunu yapmak istiyorum desem. Yani ben size garanti edeyim 2021'in sonunda başarısız ve mutsuz hissedeceğim. Çünkü ben epey emek verdiğim halde İngilizce bile öğrenemedim. Yani dil öğrenme konusunda bir şeyim var, bir sıkıntım var. Dolayısıyla kendimle ilgili hedeflerimi kendisini tanıyarak kişinin koyması hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan hem entelektüel açıdan böyle hedefler koyması çok önemli. Bana sorarsanız manevi açıdan da. Ama manevi açıdan hepimiz biraz daha esnek olabiliriz. Yani herkesin içinde kendi çapında bir veli portresi vardır yani. Ona ulaşmak için kişi çaba sarf edebilir. Ee, orada da mesela ben vaizlerin şöyle hatalar yaptığını düşünüyorum biz vaizlerin ee, nasıl mesela insanların sürekli en üst örnekler anlatılıyor sürekli yani sürekli işte e, tasavvuf tarihinden örnekler peygamberlerden evet bunlar anlatılmalıdır ama onlara mesela peygamber efendimizin hayatından hayatı kolaylaştıran örnekler hiç anlatılmıyor diyebilirim yani insanlar bunu istismar etmesin diye herkes olmuş bir Ebu Zer efendimizin e, hani şunu söyleyin insanlara baktıklı Ebu Zer söyleme ya, Allah istismar ederler dedi peygamber efendimize hatta engel olmaya çalıştı ama efendimiz hayır bunu mutlaka insanlara söyleyeceğiz neydi o La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes, kalbinde zerre kadar iman olan herkes, er veya mutlaka cennete gidecektir dedi Peygamberimiz. Ebu Zer ya Resulallah bunu söylemeyelim, insanlar buna güvenip ameli bırakırlar dedi. Yani bugün de vaaz verirken, bunu söylemeyelim diye sanki vaaz veriliyor veya din e, anlatılıyor. Manevi açıdan da yani insanların, Mesela ben çok şaşırdım. Şimdi İf Kadisesi'ni anlatıyoruz. Oraya geldik tam Siyer'de de Tefsir'de de Nur Suresi'ndeyiz. Böyle bir tevafukla ikisi aynı anda. Evet. İf Kadisesi'nde mesela Hasan bin Sabit peygamber şairi ama Hazreti Ayşe'ye atılan bu iftiraya karışmış ve bu iftiradan dolayı iftira cezası uygulanmış bir rivayete göre ama sonradan tevbe etmiş ve helalleşmiş. Ve bir peygamber efendimiz metheden bir şiirini duyuyor Hazreti Aişe. Diyor ki umarım ki Hasan bu şiiri sayesinde cennetliktir diyor. Yani düşünün peygamberin eşine zina iftirasıdır bu. sesi bu demek. yani be, Ve böyle bir günaha Bedir ashabından karışan mesela mıstah Bedir ashabından o da e, bu iftiraya karışıyor ve e, o da ona da iftira cezası uygulanıyor. Yani sahabenin işte böyle günahları da olabiliyor. E, tevbe ediyorlar, durumlarını düzeltiyorlar. Öyle olmasına rağmen cennetlik de olabiliyorlar. Efendimiz'e geliyor adam diyor ki ya Resulallah bana İslam'ın şartlarını, en temel şeylerini söyle diyor. Peygamberimiz beş şartı sayıyor. Adam arkasını dönüp gidiyor. Vallahi bundan ne eksik yaparım ne fazla yaparım. Şimdi bize birisi böyle deseydi. Bir dakika dur, olur mu daha ahlaki öğütler var, takva var, işte ihsan mertebesi var, daha neler neler anlatırdık. Peygamberimiz diyor ki, dediğini yaparsa cennetliktir diyor. Onun için e, biraz böyle isteklerimizin, hedeflerimizin hem dini alanda hem Entelektüel ve sosyal alanda hem ekonomik anlamda hayat tarzı anlamında kendi çapımıza uygun olması. Ha, diyor ki kişisel gelişimciler bir tık üstünde olması iyidir diyorlar kendi şartlarımızı. E, kendi şartlarınızın bir tık üstünde e, hedef koyarsanız kendinizi o hedefe ulaşmak için zorlarsınız bu da toplumsal gelişmeyi hem sizin gelişmenizi sağlar hem toplumsal gelişmeyi sağlar yani ben mesela diyelim ki ben işte emekli bir insanım bundan sonra misafir ağırlamayacağım benim bütçem el vermiyor mu diyeceğim yani değil mi misafir ağırlamaya yani tabi pandemiden <gülüyor> hasretle bekliyoruz efendim misafir ağırlamaya devam edeceğiz Oradaki e, oranın gelirini yani or, o iş için lazım olan geliri elde etmeye gayret edeceğiz. Dolayısıyla e, bir tık üstünde hedef koymak iyidir ama çok üstünde koyarsanız e, sürekli kendinizle ilgili olumsuz e, kanaati pekiştirerek içinizdeki o huzursuzluğu artırmış olursunuz diyorlar. Özge Doğrudur hocam ağzınıza sağlık. Ee, okullarımızdan biri bir soru sormuştu ona yöneltmek istiyorum. Hı hı. Bu lüks yaşamdan vesaire bahsettik. Ee, sadelik ilkesini benimsemenin huzurda hı hı. nasıl bir etkisi vardır huzurumuza? Sade bir yaşam huzurumuza nasıl bir etki eder? Çok kısa ondan bahsedebilirsiniz. Evet, misiniz? kısa. Hemen söyleyeyim ben lüks evet. isteyeceğini düşünüyorum. Ee, müthiş etki edeceğini düşünüyorum. Hatta ben mesela biraz kitap oburuyum, yani oburca kitap alıyorum, oburca kitap okumaya çalışıyorum. Onun bile beni huzursuz ettiğini düşünüyorum. Yani e, bizim eskilerimiz mesela belli kitapları tekrar tekrar okumuşlar. Büyük ya, alimleri söylemiyorum, yani halk. Açısını hmm. söylüyorum. Alimlerimiz de belli kitapları tekrar tekrar okumuşlar. Özellikle e, arşivlerdeki veraset e, meselelerine bakacak olursanız veraset kayıtlarına e, öyle yüzlerce binlerce kitap kalmıyor yani alimlerden bile. Yani bir şeyi, her şeyi çok çok yapmayı, bu çağ böyle çokluk çağı, Elhak-ı Muttekâfûr, Tekâfûr Suresini biliyoruz. Yani çokluk sizi e, oyaladı, oyaladı. O kadar ki mezarları bile ziyarete gittiniz. Bakın benim şu kadar mezarım var, benim bu mezarda şu kadar atalarım var diye kabirlerle bile övünmeye gittiniz diyor allah Teala. E, ben sade bir hayatım, her anlamda yani sade bir hayatım, Huzur açısından çok çok kolaylaştırıcı olduğunu düşünüyorum. Evet. Hocam kitaplardan bahsettik. Son olarak bize e, tavsiye kitaplar hakkında çok soru geliyor. Gençlerimize okumaya dair e, okuyabilecekleri e, kitaplar önerebilir misiniz? Her şeyi e, okumaları gerekir mi? Neye göre okumaları gerekir? Okumaları neye göre seçmeleri gerekir? Hı hı. Bundan da bahsedebilirsek. Evet, ben kitap tavsiyesi konusunda kitap tavsiye edeceğimiz kişiyi tanımak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Tanımadığımız yani yüzeysel dahi olsa hiç tanımadığımız birine kitap tavsiye etmenin çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim de öğrencilik yıllarımdan beri yani ortaokul yıllarımdan beri tanıdığım insanların tavsiye ettiği kitapları muhakkak bir kenara not ederim. Yani şu anda da elimde böyle kitap dergileri falan var. Onlara bakıyorum. Mesela diyorum bu yazar bu kitabı tavsiye ediyorsa bunun okunması lazım diyorum. Ee, ve kendime böyle sürekli işte tavsiye listeler oluşturuyorum. Ee, biraz işte şu yaşta şunlar, bu yaşta bunlar falan gibi. Şu alanda şu kitaplar, bu alanda bu kitaplar gibi listeler yapmaya çalıştım ben. Ee, Hı -hı. Çok oradan. Üçüm ama o listeler hala duruyor Instagram'da isteyen bakabilir. Bir vaizenin okumaları diye hashtagle hepsini topladım oraya. Yani bütün tavsiye kitap listeleri orada. Oradan bakıp seçebilirler. Ee, sizi tanıyan birinin, sizin düzeyinizi, ilgilerinizi ve ihtiyaçlarınızı bilen birinin e, tavsiyelerini dikkate almak, ondan tavsiye istemek en sağlıklı yol bu konuda. Bir de sıralama çok önemli. Yani Hı. en son okunduğu şey mesela 6 aylık bir bebeğe rosto yedirmiyoruz değil mi? Doktor diyor ki işte ek gıdaya başlayın diyor. Gidip hemen rosto mu yediriyoruz yani? Çorba yediriyoruz, meyve püreleri yediriyoruz, yoğurt yediriyoruz. Değil mi? Onun bir sırası olduğu gibi beynin de hazmetmesi için ve öğrenmek hiyerarşik bir şeydir. Karman çorman bir şey değildir. Ama biz o hiyerarşiyi çok kaybettik. Hiç yok daha doğrusu. Hele dini konuda, dini konularda. Dolayısıyla böyle sistematik bir din eğitimi tavsiye ederim. Şu anda online çok imkanlar var. Ee, Diyanet de yapıyor. Ensar Vakfı mesela en son Ensar Vakfı yapıyordu. Efendim... E onlara katılmalarını tavsiye ederim arkadaşların ee, çok sıkıcı gelebilir çünkü o hiyerarşik eğitim yaşı işte 15-16 o yaşlardır ama o yaşları geçmişiz gelmişiz 30-40 yaşına hiç daha hayatımızda ilmihal bile okumamışız peygamberimizin hayatını bile okumamışız ağır tasavvufi metinler İbn Arabiler Mevlana'lar okuyoruz yani bu işte hmm. 6 ay söyledirmek oluyor ee, maalesef bu konu böyle Doğrudur hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyelim hocam. Ben size çok başarılı diliyorum. Çok beğeniyorum genç arkadaşların yaptıklarını. Böyle takip etmeye çalışıyorum maşallah. Böyle gençliğe yönelik, hani gençlik sürekli bir problem kaynağı olarak gösteriliyor ya. İşte gençler şöyle bozuldu, gençler böyle oldu falan diye. Valla ben yetişkinlerin daha bozuk olduğunu düşünüyorum. Yani yetişkin çok da masum olduğunu düşünmüyorum. Hatta bazen diyorum ki içimden yani. Şimdi burada bir muhatap olmadığı için rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya bırakın şu ergen davranışlarını diyorum. Yetişkin olun ya. Yetişkin olun yani. Giyimde, kuşamda, halde, harekette, tavırlarda böyle... 15-16 yaşındaymış gibi böyle melankolik melankolik takılmalar, yazılan yazılar vesaire Sürekli birbirleriyle didişmeler yani bunları yetişkinler yapıyor. Dolayısıyla ben gençleri hepsini değil tabii ama çok takdir ettiğim, çok hayran olduğum gençler var. Sizler de onlardansınız. Allah yolunuzu, bahtınızı hasil etsin. Hep düzgün işler yapmanızı nasip etsin. Allah ee, razı olsun hocam. Hep ileriye gitmeyi, hep ileriye gitmeyi, yani e, taş taş üstüne koymaya bakmak lazım. E, muhakkak dinleyiciler arasında benim yaşımla yakın olanlar da vardır. Onlara da söyleyebileceğim şu son söz. Bakın biz tünelden önce son çıkıştayız arkadaşlar. Yaşı 60 olan bir insan ne demek yani? Buradan sonra sağlıklı, aklı başında, eli ayağı tutar, abdestini tutabilir, namazını, işte vakitleri takip edebilir şekilde kaç yılımız kaldı yani. Dolayısıyla biraz böyle heybeyi doldurmaya bakalım. Eh, ahireti ertelemeyelim. Ahiret bizim eh, gelecek planlarımızın içinde en kesin olandır. Bütün gelecek planlarımızın içinde en kesin olan öleceğimizdir. Öteki her şey muhtemeldir. Yani biraz sonra bu yayını tamamlayıp tamamlayamayacağımız bile muhtemeldir. Ama öleceğimiz kesindir yani. Ve ölüme de böyle e, bir felaketmiş gibi bakmayalım. Hayatın doğal bir parçası olarak bakalım arkadaşlar. E, sevdiğimize kavuşacağız. E, o orası için yaşadık. Yani onun için yaşadık. Yaptığımız her şeyi ona bağlamaya çalıştık. Onun rızası için yaptık. Eğer bunda samimiysek ee, ölümü ve sonrasını bir felaket gibi görmemek lazım hep orayı düşünmek ahiret perspektifinden dünyaya bakmak lazım biz dünyadan ahirete bakmaya çalışıyoruz olmuyor ahiret yani her işin ahiretteki sonucu ben şöyle düşünüyorum şu şey var ya onunla bitireyim bu deprem kayıt cihazları var ya ne onun adı yani titreşimleri yazıyor böyle Sismik hareketler. Heh, sismik hareketleri kaydeden, sismograf galiba. Evet. Evet. Şimdi yer kabuğu sallandıkça orada böyle çizgiler çiziliyor ya. Evet. Ben de Özge Hanımcım, ben burada konuştukça ahirette haritalar çiziliyor. Hangi köşkler, hangi cehennemin tabakası, işte bir iftira etmişsem, gıybet etmişsem cehennemde hangi odayı hazırlayalım <gülüyor> bir iş yapmışsam cennette hangi ağaç hangi bahçe yani benim buradaki her hareketimin ahirette bir sismografla bana kalacağım yerleri hazırladığı bilinciyle yaşamamızı böyle yaşarsak hiç kimsenin bizi huzursuz edemeyeceğini çünkü huzurun anlamla ilişkili olduğunu Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabını okuyun arkadaşlar huzur anlamla ilişkilidir e, mutlulukla ilişkili değildir Hayatınız son derece zor şartlarda geçebilir ama siz mükemmel, huzurlu bir insan olabilirsiniz. E, yeter ki bu bağları kurabilelim. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İnşallah farklı konularda, canlı yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın hocam. Allah'a emanet olun. Allah muhafaza etsin. Siz de hocam. Çok sağ olun. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı yayınınızı kaydedeceğiz. Hemen altına ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.